Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitabını ı men kabeler kitabı 1. Yüce Allah'ın şu kabirleri babı Ey iman edenler hakikat biz sizi bir erkekler bir dişiden yarattık. Sizi sırf birbirinizle tanışmanız için büyük cemiyetlerle küçük küçük kabilelere ayırdık Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takva en ileri olanınızdır. Hakikaten Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Hucurat Suresi 13. Ayet Ey insanlar sizi bir tek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten çekinin. Kendisinin adını öne sürmek suretiyle birbirinizi dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını Kırmaktan sakının Çünkü Allah sizin üzerinize tam bir Gözetleyicidir Nisa suresi 1. ayet Ve cahiliye davalarında Ne yolunan şeyler Eşşub uzak nefettir El kabail ise Bunun berisindedir Bize Ebu Bekir İbni Ayyaş Ebu Hüseyin'den o da Saib İbni Cübeyir'den o da İbni Abbas'tan Tahdis etti sizi birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere ve kabilelere ayırdık. El-Hucurat suresi 12. ayet hakkında İbni Abbas, şu büyük kabileler topluluğu, kabileler ise batınlar, soylar topluluğudur demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a, Ya Resulallah! İnsanların en şerefsi kimdir diye soruldu. O da günahlar en çok sakınanlardır diye cevap verdi. Sahabeler biz sana dinen ve ahlaken en şerefli olan kimseyi sormuyoruz. Biz kökü yönünden en kelime olan kimseyi soruyoruz dediler. Resulullah öyleyse Allah'ın peygamberi Yusuf'tur buyurdu. Tabiundan Kuleyb İbni Vahil tahsis edip şöyle demiştir. Bana peygamberin üvey kızı Zeynep İbn-i Ebi Selem'e tahsis etti. Kuleyb dedi ki ben Zeynep'e bana haber ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mudar'dan mıdır diye sordum. O da ya kimden olacak? Resulullah Kureyş'in büyük babası Mudar ırkından onun da bir şubesi olan Nadır i̇bn Kinane oğullarından idi diye cevap verdi. Yine Kuleyb dedi ki bana Peygamberin üvey kızı tahsis etti. Ben onun Zeynep olduğunu zannediyorum. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dubba'dan, Hatem'den, kayyardan ve Müzeffer'den yani bu isimlerle anılan kaplara hurma yahut üzüm şırası koymaktan ne dedi. Ben de ona bana haber ver. Peygamber kimin soyundan idi? Mudardan mıydı diye sordum. O da ya kimden olacaktı? Peygamber Mudar'dan Nadr i̇bn Kinane kabilesinin çocuklarından idi dedi. Ebu Hüleyna radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz insanları madenler gibi kimi halit, kimi kalp bulursunuz. İnsanların cahiliyet devirlerinde hayırlı olanları dini emirleri anlayıp amel ettikçe İslam devirinde de hayırlıdır hayırlılarıdır. Siz şu emaret, devlet başkanlığı, valilik, komandanlık hususunda da insanların hayırlısı emir olmazdan evvel emarete çok isteksiz olan emirlik arzu etmeyen kimseleri bulursunuz. İnsanların en şerlisi ise en şerlisi de iki yüzlü olan şu münafık kimselerdir ki iki sınıf halk arasında onlara bir güzel gelirler Bunlara da bir başka yüzle gelirler. Onlara bir yüzle gelirler, bunlara da bir başka yüzle gelirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar şu emaret içinde Kureyş'e tabi idiler. Arapların Müslimleri, Hanifleri Kureyş'in Müslimlerine, Müşrikleri de Kureyş'in Müşriklerine uyarlardı. İnsanlar madenler gibidirler. Onların cahiliyete hayırlı olanları dini anladıkları zaman İslam devrinde de hayırlılardırlar. Siz insanların hayırlısı emir oluncaya kadar emirliğe çok emirdiği çok ağır görevleri onu da hiç arzu etmeyen kimseleri bulursunuz. İkinci bab. Geçen babdan bir fasıl gibidir. Şu ve İbn Hazzad dedi ki, bana Abdülmelik İbn Meyser'e Tavustan, o da İbni Abbas radiyallahu anh'tan, ben tebliğime karşı akrabalıkta sevgiden başka hiçbir mükafat istemiyorum. Şura suresi 23. ayet. Kavle hakkında tahsis etti. Tavus dedi ki, hemen Said İbn Cübeyr, bu Muhammed'in en yakın kısımlarıdır. Bunun üzerine İbni Abbas Said'e hitaben şöyle dedi, Kureyş kabilesinden hiçbir batın yoktur ki, onda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir karabet, soyca bir yakınlık olmasın. Bunun için kendisi üzerine Ey Kureyş benimle aranızdaki hısımını eklemenizi gözetmenizi istiyorum. Mealindeki es şura 23. ayeti indi. Ebu Mesutu radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıp şöyle buyurduğunu rivayet etti. Fitne işte şu taraftan, doğudan gelmiştir, gelecektir. Kalabalık ve kalplerin katılığı develerin ve sığırların kuyruklarının dibine kadar onlara haykıran da gün kıl sahibi bedeviler de Rabia ve Mudar kabilelerindendir. Ebu Huleyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyurdu kendini beğenme büyüklenme, yüzlerce deve sahibi olan çığırtkan bedeviler de sekinet ise koyun sahiplerindedir. İman Yemenlidir, hikmet Yemen'e mensuptur. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki Yemen, Yemen diye isimlendirildi. Çünkü o Kabe'nin sağındadır. Şam da Kabe'nin solundadır. el Meş'emetü vel meyseretü sağ ve sol demektir. El yedül yusra sol el ve canibül yusra sol taraf demektir. 3. Kureyş kabilesinin menkabeleri babı. Bize şu ait haber verdi ki el zuhri şöyle demiştir. Muhammed İbni Cubeyr Kureyş tarafından sefirlikte sefirlikle gönderilen bir heyet arasında bulunduğu halde Muaviye'nin huzurunda geçen bir vakayı ve ondan işittiklerini şöyle tahdis ediyordu. Abdullah İbni Amr ibn As'ın ileride Kahtanilerden bir melik olacak diye tahdis olunduğu Muaviye'ye ulaştı. Muaviye bu sözlerden sinirlendi de Hemen heyet karşısında ayağa kalktı ve Allah'a layık olduğu sıfatlarla sena etti. Sonra da amma ba'de hep şöyle hitap etti. Ey Kureyş heyeti! Sizden bazı adamların Allah'ın kitabında olmayan ve Resulullah'ın da Resulullah'tan da rivayet edilmeyen bir takım sözler söyleyip de nakletmekte oldukları haberi bana ulaşmıştır. Bu adamlar sizin cahillerinizdir. Sizler, sahibini sapıklığa sürükleyen batıl sözlerden sakınınız. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyururken işittim. Şüphesiz bu iş yani devlet başkanlığı Kureyş üzerinde bulunacaktır. Onlar dini vecibelerini ifa ettikleri ve adaleti yürüttükleri müddetçe onlara hiçbir kimse bu hususta düşmanlık edemeyecektir. Meğer ki onlar dinden adaletten saparlarsa bu halde Allah Kureyş'i yüzüstü süstürür, rezil eder. Bize Asım İbn Muhammed tahdis edip şöyle dedi. Ben babam Muhammed İbni Zeyd'den işittim. O da İbni Ümer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten iki kişi kaldığı müddetçe bu iş, hilafet işi Kureyş'ten ayrılmaz buyurmuştur. Hübeyir İbni Mu'tım Radiyallahu Han şöyle demiştir. Resulullah ganimet malından kendisine ait beşte bir hisseyi kısımları arasında taksim ederken Nevfel oğullarından olan ben şems oğullarından olan Osman İbni Affan ile yürüdüm. Resulullah Nevfel oğulları ile şems oğullarına birer pay ayırmamıştı. Resulullah'ın yanına geldiğimizde Osman Ya Resulullah Muhtalib oğullarına verdiğinizde verdiğiniz de bizi bıraktınız. Halbuki biz nesebimiz cihetiyle bizimle Muhtalib oğulları bir soydan hepimizin büyük babamız Abdul ile birleşiyoruz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Haşim oğullarıyla Muhtalib oğulları da bir soydur buyurdu. Ve el şöyle dedi: Bana Ebu Esmet Muhammed kartız etti ki. Abdullah İbn Zübeyr şöyle demiştir. Abdullah İbn Zübeyr Zühre oğullarından bir takım insanların beraberinde Ayşe'ye gitti. Ayşe Medine ve Zuhre oğullarının anası tarafından Resulullah'a yakınlıklarından dolayı onlara çok şefkatliydi. Burada ki 2 senette Ebu Hüreyra radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kureyş, Evs ile Havreç, Çuhayne, Muzeyne, Eslem, Eşçâ, Gıfâ kabileleri kendi fertleri benim halis yardımcılarımdır. Onları da Allah'tan, Resulullah'tan başka velileri, ikmaye edenleri yoktur. Urvet i̇bn şöyle demiştir. Abdullah İbn-i Zübeyr, peygamberden ve Ebu Bekir'den sonra insanların en sevgilisi idi. Abdullah da Ayşe'ye insanların en itaatlisiydi. İşte Ayşe öyle bir cömert idi ki kendisine gelen Allah rızkından hiçbir şeyi tutmaz, sadaka yapar idi. İbn-i Ayşe'nin elleri üzerlerinde tutulmaya yani atiye vermekten men olunmaya ve harç edilmeye layık olur dedi. Bunu diyen Ayşe, benim ellerim üzerinden üzerlerinden tutulur mu? eğer Abdullah ile kelam edersem üzerime adak olsun dedi. Mütakiben Abdullah, Kureyş'ten bir takım adamlarla ve hasreten Resulullah'ın dayıları vasıtasıyla kendisinden razı olması, darılmaması için Ayşe'den şefaat istedi. Ayşe bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Peygamber'in dayıları olan zuhriler ki Abdurrahman İbni Esvet İbni Abdüyevus ile el Misver İbnu Mahram'de bu oğullarındandır. Abdullah İbn Zubeyr'e bizler Ayşe'nin yanına girmek için izin istediğimiz zaman sen de bizimle beraber izin istemeden kendisini pencereden içeriye kendini pencereden içeriye at dediler. Abdullah onların dediğini yaptı. Ayşe onların şefkatini kabul ettiği için Ayşe'ye Yeminine kefaret olarak istediği kadarını azat etmesi için on tane köle gönderdi. Ayşe onların hepsini azat eyledi. Bundan sonra Ayşe köleleri azat etmeyi devam etti. Nihayet kız sayısına ulaştığında yemin ettiğim zaman işleyip de kendisinden kurtulabileceğim belli bir iş bir sayı tayin etmiş olmamı çok arzu ettim dedi. Dördüncü bab, Kur'an Kureyş lisanıyla indi bize İbrahim İbn-i Sa'd, İbn-i Şihab'dan, orada Enes'ten şöyle tahsis etti. Osman Zeyd i̇bn Sabit'i, Abdullah i̇bn Zubeyri, Zübeyir'i, Said İbn-i Abdurrahman i̇bn Haris İbn-i çağırdı. Onlar da asıl mushaftaki sureleri, diğer musaflara istinsah edip naklettiler. Osman bu istinsah işinin başlangıcında Zeyd'in Medineli olması yüzünden Kureyş'te olan diğer üç kişiye hitaben "Sizler Zeyd ibni Sabit ile Kur'an'dan herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğiniz zaman Kur'an'ı Kureyş lisanı ile yazınız. Çünkü Kur'an Kureyş lisanı ile nazil olmuştur." dedi. Onlar da işte böyle yaptılar. 5. bab Yemen ehlinin İsmail ibni İbrahim'e nispet edilmesi babı Fıza'dan olduğu halde eslem i̇bn esda Ersta, Harise, i̇bn Amr, i̇bn amirde Yemenlilerdendir. Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde eslem oğullarından bir topluluk çarşıda ok atma yarışı yaparlarken üzerlerine çıkıp da vardı. Ok atınız ey İsmail çünkü sizin büyük babanız da usta bir atıcıydı. Bu yarışta ben de iki fırkadan biri olan falan oğullarıyla beraberim, Miş'cen ve İbni Edra koruyla beraberim buyurdu. Peygamberin bu sözünü işitince iki taraftan biri ellerini ok atmaktan çektiler ve bunun üzerine Resulullah bunlara ne oluyor ki ok atma atmak atmıyorlar buyurdu. Onlar da "Sen muhalifimiz grup ile beraberken biz o tarafa nasıl ok atarız?" dediler. Resulullah haydi atınız, ben sizin hepinizle beraberim buyurdu. Altıncı bat, bir önceki battan bir fasıl gibidir. Ebu Esfer et dili, Ebu Zer radıyallahu anh'dan tahsis etti ki o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işitmiştir. Bir kişi babasından başkasına babası olmadığını bile bile mezhep iddia ederse hiç şüphesiz o kimse nimete küfür etmiştir. Herhangi bir kişi de aralarında yakınlık olmayan bir kavimden olduğunu iddia ederse o da soysuz kişi de, o soysuz kişi de bizden değildir. Müslim. Cehennemdeki durağına hazırlansın. Vasile İbn-i Eskar radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey yalan ve iftiraların en büyüklerindendir. Kişinin kendi babasından başkasına nesep iddia etmesi. Yahut rüyasında görmediği bir şeyi kendi gözüne göstermesi. Yahut rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi. Yahut Resulullah'ın söylemediği bir şeyi söyledi demesi. Bize Hammad tahdis etti. Ebu Cemre şöyle demiştir. Ben i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Ebu Hayz heyeti Resulullah'ın huzuruna geldiler. ve: Ya Resulullah, bizler şu Rabia kabilesindeyiz. Bizim ve senin arana kafir olan mudar kabileleri perde olmuşlardır. Bizler sana ulaşamıyoruz. Ancak her haram ayda, ayda ulaşabiliyoruz sizlere senden alacağımız ve geride kalanlarımıza tebliğ edeceğimiz bir iş emredseniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizlere dört şey emrediyor ve dört şeyden nehy ediyorum. Allah'a iman etmeyi, la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet etmeyi, namazı dost doğru kılmayı, zekatı vermeyi, ganimet aldığınız şeylerin beşte birini Allah'a tehdiye etmenizi emrediyorum. Ve sizleri tubba, hantem, nakil, muzeffef denilen kaplara hurma yahut üzüm şirası koymaktan nehy ediyorum. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'tan işittim. Kendisi minber üzerinde bulunuyor ve doğru tarafa doğu tarafa işaret ederek muhakkak ki fitne şu taraftandır. Şeytanın boynuzunun doğacağı yerdendir buyuruyordu. Yedinci Bab Eslem İbni Esta, Gıfar, Müzeyne, Cüheyne ve Esca kabilelerinin zikri babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kureyş, Ensar, Es ve Hazret, Cüheyne, Müzeyne, Eslem, Gıfar, Esca kabileleri fertleri benim halis yardımcılarımdır. Onların da Allah'tan ve Resulullah'tan başka velileri, himaye edicileri yoktur. Abdullah İbn Ömer şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde hutbe yaparken şöyle buyurdu. Allah gıfar kafilesini mağfiret etsin. Eslem kabilesini de Allah selamette kılsın. Barış içinde yaşatsın. Usai kabilesi fertleri ise Allah'a ve O'nun Resulüne isyan ettiler. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah İslam kabilesini selamette kılsın Kıfara'da merhamet etsin buyurmuştur. Abdurrahman İbni Ebi Bekir'e babasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyniz nedir? Bana haber verin. Eğer Cuhayne, Muzeyne, Esrem, Kıfar kabileleri Benu temim beni Esed, Ben Abdullah ibni katafan Ben Amir ibni Sasa kabilelerinden hayırlı iseler bu ikincileri için eli boşluk ve ziyan değil midir buyurdu buna karşılık bir adam yani Akra İbni habis ikinciler eli boş olmuşlar ve ziyan etmişlerdir dedi Peygamber de onlar yani Cuhayne, Müzayne, eslem Gıfar kabileleri ben Temim, Temin, ben Esed, ben Abdullah, İbni Kadafan, Kad Ben-i Amir, İbni Sasa kabilelerinden hayırlıdırlar buyurdu. Muhammed İbni Ebu Yakup şöyle demiştir. Ben Abdurrahman Ebi, İbni Ebi Bekleden işittim. O da babasından ki, El Akra İbni Habis peygambere sen ancak Eslem Gıfar Muzayne zannederim ki Cüheyne İbni Ebu Yakup şek etmiştir. Kabilelerinden hacları soyan hırsızlar tabi olmuştur sana dedi. Peygamber de ona ey Akra düşündün mü eğer İslam Gıfar Muzayne sanıyorum ki ve Cüheyne kabileleri ben Temim Benu Amir Esed, atafan kabilelerinden daha hayırlı iseler bu ikinciler eli boş olmuş ve ziyan etmiş değil midir buyurdu. Akra, evet elleri boş olmuş ve ziyan etmişlerdir dedi. Resulullah da nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar yani Eslem, Gıfar, Muzayne, Cuhayne bunlardan yani Benu Temum, Benu Esed, Benu Amr, Katafan'dan elbette daha hayırlıdır, hayırlıdırlar buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esfer Esrem ve Gıfar ile Müzeyne ve Cuhayne'den bir kısmı Yahut Resulullah Cuhayne veya Müzeyne'den bir kısmı dedi Allah yanında yahut Resulullah kıyamet gününde dedi Eseddemim, havazin ve Katafan'dan Hayırlıdır buyurdu 8. bab Bir kalmin kız kardeşlerinin Oğlu bir kalmin himayesinde Bulunan azatlı kölesi Kendilerindendir Enes İbn Malik radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı çağırdı da İçimizde sizden başka kimse var mı diye sordu. Ensar Hayır Bir kız kardeşimizin oğlundan başka kimse yoktur dediler. Bunun üzerine Resulullah bir kavmin kız kardeşlerinin oğlu kendilerindendir buyurdu. Dokuzuncu bab, Zemzem kıssası babı bu babın içinde Ebu Zer'in İslam'a girmesi de vardır. Bana Ebu Cemre tahsis edip şöyle dedi. i̇bn Abbas bize Ebu Zer'in İslam'a girişini size haber vereyim mi? diye sordu. Biz de evet haber ver dedik. i̇bn Abbas şöyle anlattı. Ebu Zer şöyle dedi. Ben Gıfar kafilesinden bir kimseydim. Mekke'de bir adam çıkmış. Peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Haberi bize ulaştı. Ben de Kardeşim Uneyse haydi Mekke'ye şu adama git görüş ve onun haberlerini bana getir dedim. Kardeşim gitti. Resulullah'a kavuştu. Sonra dönüp geldi. Kardeşim kardeşime sende ne haber var diye sordum. O da vallahi bir adam gördüm. O hayırla emrediyor. Şer, şerden ne diyor dedi. Kardeşime gönlüme şifa verir bir haber getirmedin dedim. Ve Kendim bir de bir de ağa aldım. Sonra mekteye yöneldim. Mescide girdim. Fakat ben Resulullah'ı tanımıyordum. Onu başkasına sormak da istemiyordum. Zemzem suyu içiyor. Mescitte bulunuyordum. Ebuzer devamla şöyle dedi. Bu sırada yanıma Ali uğradı ve bu adam yabancı gibidir dedi. Ben de evet yabancıyım dedim. Ali öyleyse bizim eve buyur dedi. Ebuzer dedi ki Ali'nin beraberinde yürüdüm. Sabaha kadar ona bir şey bana bir şey sormadı. Ben de ona haber vermiyordum. Sabahlayınca kalktım. Resulullah'ın sormak sormak için kuşluk vakti necdize gittim. Fakat hiç kimse bana ona dair bir şey bildirmiyordu. Ebuzer devam edip dedi ki: Bana yine Ali uğradı ve bu adam için henüz yerini öğrenmez. Bu adam için henüz yerini öğrenmesi zamanı Gelmedi mi? Yani hala garip mi? Bir yer bulup yerleşmedi mi? Diye sordu. Ben de hayır burada ikamet niyetinde değilim dedim. Ali beraberinde yürüdü. Bize gidelim dedi. Gittik. Evde Ali senin işin nedir? Seni bu beldeye getiren şey nedir? Diye sordu. Ben de gizli tutacağına bana söz verirse sana haber veririm dedim. Ali emin ol öyle yaparım dedi. Ben de ona şöyle anlattım. Burada peygamber olduğunu iddia eden bir adam çıkmış. olduğu haberi bize ulaştı. Onunla konuşmak üzere kardeşimi gönderdim. Fakat kardeşim gelip geldi. Getirdiği haber bana kanaat vermedi. Bunun üzerine kendim de bu zata varıp yüz yüze kavuşmak istedim. Buraya geldim. Ali şüphesiz sen hidayete mahzar oldun. Bu zat Allah'ın Resuludur. Sabahleyin ben onun yanına gideceğim. Sen de ardımca gel dedi. Sabah olunca Ali işte ben Resulullah'ın yanına gidiyorum. Arkam sıra gel. Benim girdiğim yere sen de gir. Şayet ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum birisini görürsem ayakkabımı düzeltir gibi bir duvara yönelik dururum. Sen durma git. Ben yürüyüp nereye gidersem sen de oraya gir dedi. Ali gitti. Ben de onun beraberinde gittim. Nihayet peygamberin huzuruna girdi. Ben de beraberinde girdim. Hemen peygambere bana İslam'ı öğret dedim. O da İslam'ı telkin etti. Ben de bulunduğum yerde hemen Müslüman oldum. Onun üzerine peygamber bana ya Ebazer bu işi gizli tut ve memleketine dön git. Sonra sana bizim meydana çıktığımız haber ulaşınca hemen gel buyurdu. Ben de seni hak peygamberi olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu şehadet selimesinin o müşriklerin ortasında muhakkak haykıracağım dedim. Radi İbn Abbas dedi ki Kureyş mescitte toplu bir haldeyken Ebu Zer mescide geldi de Ey Kureyş cemaati eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ben Allah'tan başka ibadet edilecek hakka mabut olma hak mağbut olmadığına şehadet ediyorum. Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ediyorum dedi. Kureyş müşrikleri de saldırın şu sahabiye dediler. Ve kalktılar ve ölmem için sırada ayağına çekildim. Bu sırada Abbas bana yetişip üzerime kapandı. Sonra onlara döndü ve veil sizlere gıfardan bir adam öldürüyorsunuz. Gıfar ise sizin ticaret yeriniz ve yolunuz gıfar üzerindedir. Dedi. Bunun üzerine Kureyşliler benden çekildiler. Ertesi gün sabah vakti ben yine mescide gittim ve dünkü gibi yine ikram sahabesini ilan ettim. Onlar da yine kalkın şu sahabiye hücum edin dediler. Bana dün yapılan benzeri öldüresiye bir dayak daha atıldı. Abbas yine imdadıma yetişip üzerime kapandı. Kureyş'e dün söylediğim makalesinin benzerini söyledi. Rabi ibn Abbas işte zikredilen bu vaka Allah kendisine rahmet eylesin Ebu Zer'in İslam'a girmesinin evveli oldu demiştir. 10. Bab Kahtan isminin zikri babı Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kahtan oğullarından bir kişi çıkıp insanları asası ve sek ve idare etmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurmuştur. 11. Bab yoldan Cahiliyet Davası Babı Cabir Radiyallahu Han Söyle diyordu. Biz peygamberin Beraberinde Gazbe'ye Mureyşi Seferine Çıkmıştık. Muhacirlerden Bir takım insanlar toplanmış Peygamberin Beraberinde Sefer Etmişti. Hatta Muhacirler Ensardan Çok Oldular. Muhacirlerden Şakacı Bir Kimse Vardı. Bu Zat Ensardan Birisinin Kıçına Şaka Olarak Vurmuştu. Ensari Bundan Aşırı derecede öfkelendi. Nihayet kavga başladı. İki taraf da kendi kabilelerini imdada çağırdılar. En sağdan olan kimse ey Medineler. İmdadımıza koşunuz diye feryat etti. Muhacir, şakacı da ey muhadirler imdadıma geliniz diye bağırdı. Bu sesler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve cahiliyet ahalisinin çığlığıyla bağırmak ne oluyor buyurdu. Sonra da onların bu işi neden cahiliyet adetiyle çalışıyorlar diye sordu. Bu muhacir ile ensardan birisi şakayla vurdu, kendisine haber verildi. Rabbi dedi ki bunun üzerine peygamber, o cahiliyet çığlığını bırakın, soyunu çağırmak, onunla hak kazanmak kötü bir şeydir buyurdu. Münafıkların başı olan Abdullah İbni Ubey İbni Selül de, şunlar, bizim Medine halkı üzerine muhacirleri ayaklandırmak mı istiyorlar? Yemin olsun eğer biz Medine'ye dönüp varırsak, Medine'nin en aziz olan güya kendisi, onlardan en zelil olanı güya peygamberi elbette ve muhakkak Medine'den çıkaracaktır. Dedi. Bunun üzerine Umar İbni Ubey için o Allah'ın elçisi, şu öldürmez miyiz? Dedi peygamber, İnsanlar Muhammed kendi sahabilerini öldürsün oldu diye dedikodu etmesin buyurdu. 12. Huza kıssası babı. Bize İsrail Ebu Hüseyin'den, o da Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn-i Luhay ibn Kam ibn Hindî Huzâ kabilesinin büyük babasıdır buyurmuştur. Ez-Zuhri şöyle demişti. Ben sahib İbn-i işittim. O şöyle dedi. Bahira sütü tağutlara, şeytanlara ahit olmak üzere sütünden insanların faydalanması men olma yani haram kılınan devedir. Artık bundan sonra bu devenin sütünü insanlarda hiçbir kimse sağamaz sahibe ise cahiliye Araplarının taplıkları, putları için adayıp salı verdikleri devedir. Artık onun üzerine hiçbir yük yüklenmez. Said İbni Müseyyed dedi ki Ebu Hureyre şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben kusuf namazı kılarken cehennemde huzalı Amr İbni Amr İbni Luhay'ı kendi bağırsaklarını ateş içerisinde sürükler halde gördüm. Çünkü o develeri putlar için salma adarı yapanların ilki idi buyurdu. 13. Bab Zemzem kıssası ve Arap kalminin cahilliği babı. İbn-i Abbas radıyallahu şöyle demiştir. Arap kalminin cahilliğini bilmem senin sevindirdiği zaman El Enam suresindeki 130. ayetin üst tarafını oku. İlimsizlik yüzünden çocuklarını beyinsizce öldürenlerle Allah'ın kendilerine İslam ettiği, ettiği helal rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar muhakkak ki maddi ve manevi en büyük zarara uğramışlardır. Onlar şüphesiz ki sapmışlardır ve ondan sonra doğru yolu da bulamamışlardır. En'am suresi 140. ayet. 14. bab Kendini İslam'daki şahiliyet devrindeki babalarına nispet eden yani onlara ait olduğunu söyleyen kimse babı i̇bn Ömer ile Ebu Hureyre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylerler Kerim oğlu Kerim Kerim oğlu Kerim Kerim oğlu Kerim, İbrahim Halullah oğlu İshak oğlu Yakup oğlu Yusuf'tur Elbera İbni de peygamberin ben talip oğluyum buyurduğunu söylemiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Sen en yakın hısımlarını Allah'ın azabı ile korkut. Eş-Şura suresi 214. ayeti indiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in soylu boylarını ey fıhz oğulları, ey adi oğulları diye oymak oymak çağırmaya başladı. El-Buhari dedi ki, bize Kabis'a söyledi, bize Sufyan Es-Servi Habib İbni Ebi Sabit'ten, o da Said İbni Cübeyr'den haber verdi. İbn Abbas şöyle demiştir. Sen ilkin en yakın hısımlarını Allah'ın azabı ile korkut. Ve Şura Suresi 214. ayeti indiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi aşiretini kabile kabile çağırmaya başladı. Bize Ebu Yeman tahsis etti. Bize şu ayıp haber verdi. Bize Ebu Zinat el-Areç, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Es-Şura 214. ayeti indiği zaman şöyle buyurmuştur. Ey Abdümenaf oğulları, Allah'tan kendinizi ibadet bedelinde satın olarak kurtarınız. Ey Zubair ibn-i Avvam'ın anası ve Resulullah'ın halası, Abdülmuttalip kızı Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, sizler de kendileriniz Allah'tan ibadet mukabilinde satın alınızla azabından koçulunuz. Allah'ın azabından koçulmanız için ben Allah tarafından verilmiş hiçbir nüfusa malik değilim. Malımdan istediğiniz şeyi benden isteyin. 15. Bab Habeş kıssası ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ey Erfide oğulları kavli babı bize Elleis Ukayır'dan, o da İkni Şiab'dan, o da Urbe'den, o da Ayşe'den tahsis etti ki Mina günlerinde yanında şarkı söyleyen def vurup def çalan iki kız varken yanına Ebu Bekir girmiş. Bu sırada Peygamber de örtüsüne bürünmüş, yatağına uzanmıştı. Ebu Bekir kızları azarlamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen yüzünden örtüyü açmış ve Ebu Bekir e hitaben. Ya Ebu Bekir onlara ilişme. Çünkü bu günler bayram günleridir. Bu günler mina günleridir buyurmuştur. Yine bu senetle Ayşe şöyle demiştir. Ben peygamberi şu halde gördüm. Habeşliler mescitte oyun oynuyorlar. Ben de onlara bakıyordum. Peygamber de ben oyunlarını seyredebileyim diye kendi ridasıyla örtüsüyle beni perdeliyordu. Habeşlileri Umar azarlayıp kovmaya kalktı. Bunun üzerine peygamber Ömer'e hitaben bırak onları ve Habeşlilere de emniyetli olarak oyunuza devam edin. Ey Erfile oğulları buyurdu. 16. bab. Nesebinin soyulmemesini arzu eden kimse babı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Şair Hasan Kureyş müşriklerini hikmetmek hususunda peygamberden izin istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş içindeki benim sebim nasıl olacak diye sordu Hasan. Hiç şüphesiz ben seni yani senin soyunu Kureyş soyları arasından hamurdan kalın çekilmesi gibi muhakkak çeker çıkarırım diye cevap verdi. Ve Urle babasından rivayet etti ki babası Hişam şöyle demiştir. Ben Ayşe'nin yanında Hasan'a sövmeye davrandım. Ayşe hemen Hasan'a sövmeye çünkü o Peygamberi müzafa ederdi dedi. 17. bab. Resulullah'ın isimleri hakkında gelenler gelen haberler ile Yüce Allah'ın şu kavilleri babı. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. O maiyetinde bulunanlar ve kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler. Fetih Suresi 29. ayet. Meryem oğlu İsa da bir zaman şöyle demişti. Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın Resuluyum. Benden evvelki Tevrat'ı tasdik edici, benden sonra gelecek bir Resulü de ki ismi Ahmet'tir müjdeleyici, müjdeleyici olarak geldim. Es-Sahaf Suresi 6. Ayet. Yübeyir İbni Mut'an radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana mahsus ve ümmetlerce meşhur Beş isim vardır. Ben Muhammed'im ve Ahmed'im. Ben o Mahim. Allah benim peygamberliğimle küfrü mahvedecektir. Ben o Haşirim. Kim kıyamet gününde insanlar beni takip ederek ki kıyamet gününde insanlar beni takip ederek toplanacaklardır. Ben o Akibim ki peygamberlerin sonuncusuyum. Ebu Hüreyra radıyallahu aleyh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hayret etmez misiniz? Bakınız. Allah Kureyş'in sövmesini ve lanetlemesini, lanetlemesini benden nasıl çevirip def ediyor. Ben Muhammed adıyla tanınmış ve ölmüş iken onlar bunu değiştirerek müzemmem diye sebbederler ve müzemmem diye lanet ederler. 18. bak Peygamberin hatabın, hatamın, nebiğin ismi babı. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben Peygamberler zümresinin benzeri, şu kimsenin benzeri gibidir. Benimle Peygamberler zümresinin benzeri, şu kimsenin benzeri gibidir. O kişi bir ev yaptırmış ve binayı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlasi eksik kalmış. Bu vaziyette insanlar binaya girip gezmeye başlarlar ve o eksik yeri görüp hayret ederek şu bir tuğlanın yeri boş bırakılmış olmasaydı derler. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim meselimle benden önceki peygamberler zümresinin meseli şu kimsenin meseli gibidir ki o kimse bir ev yaptırmış. Onu güzelle ve onu süsleyip güzelleştirmiş. Yalnız bir köşede bir kerpiç yeri boş bırakmış. Akabinde insanlar evi dolaşmaya, evi takdirle beğenmeye ve keşke şu tek kerpiç de yerine konulsaydı demeye başlarlar. Resulullah işte ben o yeri boş bırakan kerpiçim. Ben Hatem-i Nebiyim. Peygamberlerin sonuyum buyurdu. 19. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı babı. Bize Elleis Ukayl'den, o da İbn-i Şihab'dan, o da Urveti Uzzubeyir'den, o da Ayşe Radıyallahu anh'tan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vefat etti diye tahsis etti. Yukarıda geçen senet ile İbn-i Şihab ve bana sahip İbn-i yukarıdaki hadisin benzerini haber verdi demiştir. 20. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin künyesi babı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bir kimse ya ebel kalsın diye seslendi. Peygamber ona dönüp baktı da Biz, benim öz adımla at koyunuz fakat künyemle künyelenmeyiniz buyurdu. Câbir radıyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim Muhammed Ahmet gibi bir adımla at koyunuz fakat künyem ile künyelenmeyiniz buyurdu. İbn-i şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre'den işittim. Şöyle diyordu. Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve sellem benim ismimle at koyunuz fakat künyelen, künyemle künyelenmeyiniz buyurdu. 21. bab bu geçen baftan bir fasıl gibidir. Bize el-Fadıl İbn Musa el-Cuayt İbn Abdurrahman haber verdi. O şöyle demiştir. Ben Es-Saib İbn Yezid'i 94 yaşında bünyesi sağlam, çevik, boyu posu dimdik olduğu halde gördüm. Es-Saib İbn Yezid şöyle dedi. Pek iyi bilmişimdir ki şu yaşında kulağımla gözümle iki tip görerek faydalandırılmış olmam ancak Resulullah'ın duası bereketiyledir. Hakikaten o çocukluğumda teyzem beni Resulullah'ın huzuruna götürmüştü ve ona Ya Resulullah, kıl kardeşimin oğlu rahatsızdır. Onun için Allah'a dua etmemiz demiştir. Ravi dedi ki bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti de vücudunu zinde, duyu organlarım sağlam olarak yaşıyorum. 22. Bab Peygamberlik Mühlü Babı El-Cahid İbni Abdurrahman şöyle demiştir. Ben es sahip İbni Yezid'den işittim. Şöyle dedi. Teyzem beni Resulullah'ın yanına götürdü de Ya Resulallah, kız kardeşimin oğlu hastadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını sıvazladı ve bana bereketle dua etti. Sonra abdest aldı. Ben de abdest suyundan içtim. Sonra arka tarafında durdum. İki küreğinin arasındaki peygamberlik mührünü gördüm. Ubeydullah el-Hüjle at cinsinin iki gözü arasında olan beyazlıklardan bir beyazlıktır. Dedi. İbn-i Hazm'da peygamberlik mührü zifaf yani gerdek çadırının iri düğmesi heyetinde ve miktarında idi dedi. 23. bab Peygamberin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sıfatlamak babı. Bu da İbn Hacer Radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamberin vefatından birkaç gün sonra Ebubekir Radıyallahu an ikindi namazını kıldı. Sonra mescitten çıkıp Ali ile beraber yürüyordu. Yolda Ali'nin oğlu Hasan'ı gördü. Hasan çocuklarla oynuyordu. Ebu Bekir Hasan'ın omzuna aldı ve Peygamber'e benziyorsun. Benzeyen Ali'ye benzemeyen yavru. Babam sana feda olsun dedi. Ali ise gülüyordu. <gülüyor> Bize İsmail tahsis etti. Ebü Cuheyfe radiyallahu anh. Ben Peygamber gördüm. El Hasan ona çok benziyordur demiştir. Bize İsmail İbni Ebi Halit tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebu Cuhayfe radiyallahu anh'dan işittim. O şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. El Hasan İbni Ali ona benzerdi. Ebu Cuhayfe'nin ravisi İsmail İbni Ebi Halit dedi ki ben Ebu Cuhayfe'ye peygamberi bana vasıpla, vasıflayıp bildir dedim. O da şöyle vasıfladı. Peygamber beyazdı. Siyah saçına beyaz karışmıştı. Peygamber bize yani ben suva heyetine 13 dişi deve hediye verilmesini emretti. Ravi Ebu Cuhayfe dedi ki Fakat biz bu develeri teslim almadan önce peygamber Tanrı divanına alındık. Bize İsrail Ebu İshak tahdis etti ki ve İbni Cuhayfe Es Suvayi radıyallahu anh ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Onun alt dudağının altında biraz beyazlık gördüm demiştir. Bize Hariz İbni Usman tahdis etti ki kendisi peygamberin arkadaşı olan Abdullah İbni Busra. sen peygamberi gördün mü? ''Yaşlı mıydı?'' diye sormuş. Abdullah İbni Busf'da ''Evet gördüm. Alt dudağı ile çenesi arasında birkaç beyaz saç teli bulunuyordu.'' demiştir. Rabia İbni Ebi Abdurrahman şöyle demiştir. ''Ben Enes İbni Malik'ten işittim. O peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vasıflıyor şöyle diyordu.'' Peygamber kavminin orta boylusuydu. Çok uzun da değil, kısa da değildi. Ezhel ül Yani teni kırmızı, rengi iyice emmiş beyazdı. Kireç gibi duru beyaz değildi. Kara yağız da değildi. Sudanlılar gibi kıvırcık kısa saçlı değildi. Düz ve uzun saçlı da değildi. O muhtedil sarkık saçlıydı. Ona 40 yaşında vahiy indirildi vahi indirilmekte olduğu halde Mekke'de 10 yıl ikamet etti. Medine'de de 10 yıl yaşadı. Başında ve sakalında 20 tel ak saç bulunmayarak Rabiat ibn Ebi Abdurrahman yukarıdaki senette sabetle şöyle demiştir. Ben peygamberin saçından bir azını gördüm. Kırmızıydı. Evet İbni Malik'e peygamberin saçını boyadı mı ki gördüğüm saç kırmızıydı dedim. Bana hayır boyamadı. O saçlar başına sürdüğü kokudan dolayı kırmızı olmuştur denirdi. Rabia Enes İbn Malik'ten şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifrat derecede uzun da değil, kısa boylu da değildi. O süt gibi safi beyaz da değil, Kara yaz da değildi. O kısa kıvırcık saçlı da değil, düz uzun saçlı da değildi. 40 yaşını doldurunca Allah ona peygamberlik gönderdi. Peygamberliğinde ona Mekke'de 10 sene ve Medine'de ikamet etti. 10 sene Mekke'de, 10 sene de Medine'de ikamet etti. Başında ve sakalında 20 tel ak saç bulunmayarak Allah onu vefat ettirdi. Ebu İsak şöyle demiştir. Ben Elbera İbni Azib radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem simaca insanların en güzeliydi. Ahlak itibariyle de en güzeliydi. Vücut yaratılışı ve de insanların, insan tiplerinin en güzeliydi. O ne çok uzundu ne de kısa boylu idi. Kata'da şöyle demiştir. Ben Enes İbni Malik'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saçını boyadı mı diye sordum. Enes hayır boyamadı. Çünkü biraz beyazlık onun yalnız iki gözüyle iki kulağı arasına dökülen iki zülfünde vardı. Elbera İbni Azib radıyallahu anh peygamberi şöyle vahsetmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzunla kısa boy arasında mutedil bir enlemde yaratılmıştı. Onun iki umzu arası genişti. İki kulağı yumuşağına kadar iner gür saçı vardı. Ben bir defasında peygamberi kırmızı ve yeşil çubuklu bir libas içinde görmüştüm. Katı olarak derim ki ben güzellikte ona denk olabilecek hiçbir şey görmedim. Davilerden Yusuf ef ibni Ebi İshab babası Ebu İs'aktan kürek kemiği ile kol başının kavuştuğu yere yani omuz başlarına kadar uzanan gür saçı vardı demiştir. Ebu İshak şöyle demiştir. Elbera İbni Aziber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kılıç gibi parlak mıydı diye soruldu. Hayır, kılıç gibi değil, ay misali parlak ve toprak şehrele idi. Ay misali parlak ve toparlak çehrili idi dedi. El-Hakam İbni Uteybe şöyle demiştir. Ben Ebu Juhayfa radıyallahu anh tanıştıyım. O şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Güneş'in en sıcak zamanı gün ortasında bat hamelkiyeine çıktı ve ateş aldı. Sonra önünde mızı demirli bir harbe olduğu halde öyle ve ikindi namazlarını ikişer rekat kıldırdı. El Hakem senette şunu hatırladık Ağın babasından, o da Ebu Hayfe'den rivayet etti. O şöyle demiştir. O herbenin ardına geçmekte olan bir kadın geçer idi. Peygamber çadırdan çıktı. İnsanlar kalktılar ve peygamberin iki elini tutmaya, yüzlerine sürmeye başladılar. Ebu Hayfe dedi ki bu sırada ben peygamberin yanına sokuldum. Elini elime aldım ve onu yüzüme götürüp sürdüm. Bir de gördüm ki peygamberin eli o sıcak zamanda kardan daha serin, miskten daha güzel kokulu idi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En cömert olması da Ramazan'da Cibril kendisine kavuştuğu zaman görülürdü. Cibril Ramazan'ın her gecesi Resulullah ile buluşur da kendisiyle Kur'an'ı müzakere ederdi. Şüphesiz işte Bundan dolayı Resulullah en insanların en insanların yararı için gönderilen rüzgardan daha cömert idi. Muhtaçlara daha çok ve daha çabuk yetişirdi. Bana i̇bn Şihab Urve'den, o da Ayşe'den haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinmiş olarak ve yüz çizgileri parlar bir halde Ayşe'nin yanına girip şöyle buyurmuştur. Ya Ayşe Mudliş kabilesinden olan zatın iş sürücü mücezzizin Zeyt ile Usama için söylediği sözü işitmedin mi? O uyumakta olan Zeyt ile Usame'nin ayaklarını gördü ve muhakkak bu ayaklar birbirindendir dedi. Abdullah İbni Ke'ab şöyle demiştir. Ben babam Ke'ab İbni Malik'ten işittim. O Tevuk seferinden geri kaldığı zamanı tahdis ederek şöyle dedi. Resulullah'a selam verdiğim zaman yüzü sevinçten şimşek çıkar gibi parlar bir haldeydi. Esasen Resulullah Allah tarafından sevindirildiği zaman yüzü parlardı. Hatta o yüz bir ay parçasına benzerdi. Bizde sevinçli bir vahiy geldiğini O'nun bu sevimli simasından anlardık. Said el-Makburi'den, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan etti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Ben devirden devire ve aileden aileye süzüle süzüle geçen Ademoğulları soyularının en temizinden naklolundum. Nihayet şu içinde bulunduğum topluluktan Haşimi soyundan meydana çıktım. İbn-i şöyle demiştir. Bana Ubadet İbn-i Samit, İbn Ubadet Ubeydullah i̇bn Abdullah, i̇bn Abbas radiyallahu anh'dan şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alın saçlarını alnının üstüne bırakırdı. Müşrikler ise başkalarının saçlarını alnının iki tarafına ayırırlardı. Kitap ehli olanlar da başlarının saçlarını alınlarına verirlerdi. Rasulullah hakkında hiçbir şey ile emrolunmadığı halde kitap ehline uygun olmayı severdi. Sonraları Resulullah da başının saçını iki tarafa ayırıp bıraktı. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünde fiil ve hareketlerinde taşkınlık yapıcı seciğe değildi değildi. Taşkınlık olarak da yapıcı değildi demiştir. Abdullah, herkese iyi biliniz ki sizin en güzel huyunuz, en hayırlı olanınızdır derdi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya işlerinden iki şey arasında muhayyer kalındığında Muhakkak onlardan günah olmadığı müddetçe en kolay olanını alırdı. Eğer günah gerektirecek olursa o kolay şeyden insanların uzak bulunanı Resulullah olurdu. Resulullah kendisi için kim tutup ölç almamıştır. Ancak Allah'ın hürmetine saygısızlık edilmesi hali müstesnadır. İşte bu halde yapılan hürmetsizlik sebebiyle Allah için öfkelenir, intikam alırdı. Enes İbni Malik radıyallahu anh, ben hayatımda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinden daha yumuşak hiçbir ipeye hiçbir dilbaca el sürmedim. Yine ben ömrümde Peygamberin kokusundan daha hoş, daha temiz bir koku asla koklamadım demiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, haya cihetiyle kendi köşesinde oturan bakire kızlardan daha çok utangaçtı demiştir bize şu ve senedi ve metni bundan evvelki hadise benzeyen hadisi tahdis etti bu rivayette şunu ziyade etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden hoşlanmazsa onu sahibinin yüzüne vurmazdı Hoşsuzlu, hoşlusuzluğunu yalnız yüzünde görülüp bilinirdi Ebu Hureyli radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman hiçbir yemeği ayıplamadı. Yemeği arzu ederse onu yerde arzu etmesi bırakırdı demiştir. İbn-i Buhayne denmekle marif olan Abdullah i̇bn Malik el-Esedi radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken secde ettiği zaman koltuk altını göreceğimiz derecede fazlalarının arasını açardı demiştir. Bu hadisin rabilerinden İbni Bukeyi de bize Bekir İbni Mudar koltuk altı aklını görecek derecede şeklinde tahsis etti demiştir. Bize sahip Katade'den tahdis etti ki onlara da Enes radıyallahu anh şöyle tahsis etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir duasında ellerini yukarıya kaldırmazdı. Yalnız yağmur duasında kaldırıldı. Çünkü peygamber bunda ellerinin koltuklarının beyazı görünceye, görünceye kadar kaldırırdı. Malik İbni mirvel tahsis edip şöyle demiştir. Ben abim İbni Cuhayfe'den işittim ki o babası Ebu Cuhayfe'nin şöyle dediğinizi zikretti. Ben peygamberin yanına sokuldum. Peygamber el-Ebtah mevkiinde bir kubbe yani yuvarlak bir çadır içindeydi. Öğlenin sıcak zamanında Bilal dışarı çıkıp namaza nida etmişti. Sonra içeri girdi ve Resulullah'ın abdest suyunu, artanını dışarı çıkardı. İnsanlar o suyun üzerine üşüşüp ondan bir parça alıyorlardı. Sonra Bilal tekrar çadıra girdi ve ucu demirli bir harbe çıkardı. Bu sırada Resulullah dışarıya çıktı. Bacaklarının aklı hala gözümün önündedir. Bilal o harbeyi çadırın dışında, bir yere dikti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferi olarak öğle namazını iki rekat, ikindi namazında iki rekat kıldırdı. O sırada önünden eşek ve kadın geçerdi. Bize Sufyan Ez Zuhri'den o da Uyya'dan tahdis etti ki Ayşe radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü, bir hadiseyi tahdis eder anlatırdı anlatırken onun sözlerini bir saygı kişi saysaydı muhakkak sayabilirdi demiştir. Ve Elleis şöyle dedi. Bana Yunus İbni Şah'tan Yunus İbni Şah'tan tahsis etti ki, o şöyle demiştir. Bana Urve İbni Zubeyr haber verdi ki, teyzesi Ayşe ona bir şey anlatacağım. Bilmem sana hayret verir mi diye söylemiş. Buraya Fulah'ın babası Ebu Hureyre geldi. O adamın şu tarafına oturdu. Sözüne hiçbir aralık vermeden devamlı Resulullah'tan hadis söyleyip bunları bana duyurmak istiyordu. Halbuki ben nafile namaz kılıyordum. Ben ibadetimi bitirmekten bitirmeden hafta gitti. Eğer ben ibadetimi tamamlayıp da ona yetişilseydim muhakkak onu böyle aralıksız söylemekten men edecektim. İyi bil ki Resulullah sözün Rasulullah sözü sizin sözünüzü zikret zincirlediğiniz gibi birbirine ekleme suretiyle söyler değildi demiştir. 24. bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gözü uyur, kalbi uyumazdı. Bu hadisi Said İbni i Mina Cabir'den o da peygamberden rivayet etmiştir. Ebu Seleme İbni Abdurrahman Ayşe radıyallahu anh'a Rasulullahın namazında gece namazı nasıldı diye sordu. Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne namazda ne de ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan gayrı gecelerde on bir rekat üzerine ziyade eder değildi. Resulullah evvel dört rekat kılar, artık o rekatlerin güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. O sual ve cevaptan müstahimidir, sonra dört rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğinden ve uzunluğundan sonra, sonra, sonra üç rekat kıvardı. Ben ya Resulallah vitir namazından önce uyur musun? diye sordum. Resulallah benim gözüm uyur halbuki kalbim uyumaz buyurdu. Şerik İbni Abdullah İbni Ebi Nemir şöyle demiştir. Ben Emes İbni Malik'ten işittim. O peygamberin Kabe mescidimden Geceleyin yürüyüşüldüğü geceyi bize şöyle tahsis etti. Kendisine vahy edilmeden önce harem mescidinde uyurken üç kişi gelmiştir. Onlardan birincisi o yani Muhammed hangisidir dedi. Diğeri uyuyan iki kişinin ortalarındakidir. O uyuyan üç kişinin hayırlısıdır dedi. Çünkü Muhammed iki kişi arasında uyumaktaydı. O üç kişinin sonuncusu göklere yükseltmek için onların hayırlısını alınız dedi. İşte o gece ancak bu söylenen kısa vaki oldu. Peygamber kalbini görmekte olduğu şeyler için diğer bir gece onlar yine gelinceye kadar onları görmedi. Peygamberin gözleri uyur, kalbi uyumaz. Peygamberler böyledir. Gözleri uyur, kalpleri uyumaz. Takiben. Cibril ona yaklaştı, sonra onu göğe çıkardı. 25. bab, İslam'da peygamberlik alametleri babı. Ben Ebu Reza'dan işittim. Şöyle dedi. Bize İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh tahdis etti ki, kendileri peygamberin beraberinde bir yolculukta bulunmuşlar bütün gece yürümüşler. Nihayet sabahın yüzü yakın olduğu zaman gecenin sonunda konaklamışlar. Akabinde gözleri kendilerine galip olup ta güneş yükselinceye kadar uyuyakalmışlar. Ebu Bekir uykusundan ilk uyanan kimse olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden uyanıncaya kadar uykusundan uyandırılmazdı derken Umer uyandı. Ebu Bekir Resulullah'ın başının yanına oturup tekbir getirmeye ve Sesini yükseltmeye başladı. Nihayet peygamber uyandı. Biraz yürüdükten sonra konakladı ve bizlere sabah namazını kıldırdı. Bir adam topluluktan ayrılmış bizimle namaz kılmamıştı. Peygamber namazdan ayrılınca ya falan bizimle beraber namaz kılmana mani olan nedir diye sordu. O da bana cümdülük arız oldu dedi. Bunun üzerine peygamber ona Temiz soprakla teyemim etmesini emretti. Sonra o şahıs teyemim edip namaz kıldı. İmran şöyle dedi. "Rasulullah beni önündeki binek hayvanlarla tahsis etti. O, biz çok şiddetli bir susuzluğa uğradık. Biz su aramak üzere önden yürüdüğümüz sırada devesi üstünde iki büyük su kırbası ortasına oturup ayaklarını sarkıtmış bir kadınla karşılaştık. Kadına su nerede diye sorduk. Kadın burada su yoktur dedi. Biz kadınlar senin evinle su arasında ne kadar mesafe var dedik. Kadın bir gündüz ve bir gece dedi. Biz öyleyse Resulullah'ın yanına yürü dedik. Kadın Rasullah nedir? İmran dedi ki biz o kadının işinden bir şeyleri bir şeye hiçbir şeye malik olmaksızın nihayet onu peygamberin karşısına getirdik. Kadın peygambere de bize söylediği şeylerin benzerini söyledi. Şu kadar var ki o peygambere yetim çocukların sahibesi olduğunu da söyledi. Akabinde peygamber kadının su tuğumlarının indirilmesini emretti. Kırbaların aşağı taraflarındaki iki ağzının eliyle meshetti. Biz çok susamış 40 kişi doyuncaya kadar su içtik. Ve beraberimizde bulunan her su kırbasını ve su kabını da doldurduk. Şu kadar ki hiçbir deveye su içirmedik. Su çulumu ise doluluktan hala susuzdur vaziyetteydi. Sonra peygamber yanında bulunanlara yanınızdaki yiyecekleri getirin buyurdu. Kadın için yiyecek parçaları ve hurmalardan bir miktar topladı. Bunlar bir bez içine konup kucağına verildi. Kadın gecikmiş olarak kabilesi halkına vardı ve ben insanların en sihirbazına kavuştum. Yahut da o dedikleri gibi bir peygamberdir dedi. Sonra Allah o kadın yüzünden o kabileye hidayet verdi de kadın İslam'a girdi. O evler topluluğu, oba halkı da İslam'a girdiler. Emes radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir keresinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zevra'da zevra'da iken kendisine bir kap su getirildi. Akabinde peygamber elini kabın içine koydu. Hemen parmaklarının arasından su fışkırmaya başladı. Orada bulunan cemaat abdest aldılar. Katede dedi ki Enes'e orada kaç kişiydiniz diye sordum. O da 300 yahut 300 kadar diye cevap verdi. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle gördüm. İkinci namazının vakti yaklaşmıştı. Abdest suyu arandı. Arayanlar suyu bulamadılar. Derken Resulullah'a abdest suyu getirildi. Resulullah'ın Elini bu su kabının içerisine koydu. İnsanlara bu kaptan bu kaptaki sudan abdest almaları emretti. İşte bu sırada ben Resulullah'ın parmaklarının altından su fışkırıyor gördüm. İnsanlar orada bulunanların en sonuna varıncaya kadar hepsi abdest aldılar. Ben el Hasan El-Vasir'den işittim. Şöyle dedi bize Enes İbn Malik tahsis edip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beraberinde sahabilerden bir grup insan olduğu halde seferlerinin birine çıktı. Topluluk yürüyerek hareket ettiler. Nihayet namaz vakti geldi. Abdest alacakları bir su bulamadılar. Topluluktan bir kimse gidip içinde birazcık su bulunan bir kapla geldi. Peygamber onu tuttu da abdest aldı. Sonra dört parmağını o kap üzerine uzattı. Sonra Kalkınız ve abdest alınız buyurdu. Bunun üzerine topluluk abdest aldılar. Nihayet hepsi almak istedikleri abdesti almaya ulaştılar. Abdest alan topluluk 70 Yahut da 70 kadar idiler. Emes radiyallahu anh şöyle demiştir. Namaz vakti geldi. Evi mescide yakın olanlar kalkıp abdest almaya gittiler. Abdestli olmayanlar bir takım da kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde biraz su bulunan bir taş tekne getirildi. Peygamber avucunu içine koydu. Fakat tekne içinde avucunu ya yayacak kadar geniş değildi. Küçük geldi. Bunun içinde peygamber parmaklarını yumdu da elini kabın içine koydu. Oradaki topluluğun hepsi de teknenin suyundan abdest aldılar. Ravi Humeyt dedi ki ben Enes'e abdest alanlar kaç kişiydi diye sordum. Enes evet, 80 kişiydiler diye cevap verdi. Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anh söyle demiştir. Hudeybiye günü insanlar çok susadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de önünde deriden bir su kabı olduğu halde abdest alıyordu. İnsanlar ondan tarafa doğru koştular. Peygamber sizlere ne oluyor buyurdu. Onlar da yanımızda hiçbir su yoktur. Abdest alamıyoruz, suda içemiyoruz. Yalnız senin önündeki su var dediler. Peygamber hemen evini o derin su kabının içine koydu. Akabinde parmaklarının arasında su, su pınarları, su pınar gibi kaynamaya başladı. Biz hem içtik hem de abdest aldık. Ravi Salim İbn Cahit dedi ki ben Cabir'e Sizler kaç kişiydiniz diye sordum. Cabir eğer biraz yüz bin kişi olsaydık muhakkak o su bize yeterdi. Biz bin beş yüz kişiydik dedi. Elbera radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Hudeybiye günü bin dört yüz kişiydik. Hudeybiye'de bir kuyudur. Biz oraya varınca kuyunun suyunun tamamen çekilmiş. Tamamen çekmiştik de içinde bir damla su bırakmamıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun kenarı üzerine oturdu. Akabinde biraz su istedi. Getirilen su ile ağzını çalkaladı ve çalkantı suyu kuyunun içine püskürttü. Bunun üzerine biz uzak olmayarak biraz bekledik. Sonra da bizler suya kanıncaya kadar su içtik. bilek develerimiz de suya kandılar yahut da suyu kanıp kanıp Dön, suya kanıp kanıp döndüler.